Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidil evvelin ve el ahirin. Ve ila cem'i el enbiya'yı ve el muselil. Ve ila cem'i el evliya'yı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah'ın ayetlerine cevap vermeye çalışıyorduk. Tövbe ile istiğfarla Tövbe başka, istiğfar başkadır. Tövbe, dönmek demektir. Hatadan, yanlıştan Allah'a dönmektir. Allah'ın emrine dönmektir. İstiğfar, Allah'ın affetmesi, mahret etmesi için yapılan üzül beyanıydır. ile istiğfarla Allah'ın ayetlerine cevap vermeye çalışıyorduk. Şükürle, hamle, tesbihle devam edeceğiz inşallah. Hepimiz biliyoruz, Ramazan ayında bir de mukabele vardır. Mukabele, mukabele, mukabil, yani karşılıklı okumak demektir. İmam okur, biri okur, ötekileri de ona mukabele eder. Ya da Resulullah Efendimiz okumuştur, Cebrail Selam okumuştur, Resulullah Efendimiz ona mukabele etmiş, Resulullah Efendimiz okumuş, Cebrail Selam mukabele etmiştir. Elbette ki bu bir eğitim sadece. Eğitim. Mukabeleyi Rabbimizle yapmamız gerekir. Allah'ın ayetlerine cevap demek, Allah ile mukabele yapmak demektir. Allah konuşuyor, ayetleri okuyoruz, sonra ayetlere cevap veriyoruz. Yani mukabele yapıyoruz. Gerçek mukabele. Hakiki mukabele böyledir. Yeni bir şey icat etmiyoruz yani. İşin özü böyle. Onun için Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazda bile ayeti okurken mutlaka ayete cevap veriyordu. Namazın dışında zaten cevap veriyordu. Namazda bile ayetlere cevap veriyordu. Mesela, Senin göğsünü açmadık mı? Buna cevap olarak hemen ne zaman okursa, Evet ya Rabbi, göçlüğümü açtın. Ve verdik ona ancak rizıkı. Senin üzerindeki yükü hafifletmedik mi? Kaldırmadık mı? Evet ya Rabbi, yükümü hafiflettin, kaldırdın ya Rabbi. Bunun gibi. Aynı şekilde Ve böylece ki yetimin Seni yetim bulup barındırmadı. Ve böylece de Seni Yolunu kaybetmiş olarak bulup hidayete erdirmedi mi? Ne diyor? Evet ya Rabbi. Yetim bulup barındırdın. Yolunu kaybetmiş olarak buldun. Hidayeti verdin. Böyle. Yani ayete mutlaka cevap veriyor. Vestagfir <gülüyor> rabbeke. Rabbine istiğfar et. Hemen istiğfar ediyorum ya Rabbi. Tövbe ediyorum ya Rabbi. Vestagfir lizem bik. Günahlarına istiğfar et. Hitap Resulullah Efendimiz'e Hem de bu Kur'an'da sekiz sefer geçiyor. Günahlarına istiğfar et. Kime söylüyor? Peygamberine söylüyor. Onun için hiç kimse günahsız değildir. Yanlışsız değildir. Herkesin yapması gereken şey günahlarına istiğfar etmektir. Peygamber de olsa, o Resulullah Efendimiz de olsa Allah'ın ona emridir. Hatasız, kusursuz, ekliksiz hiç kimse yoktur. En çok belki istiğfara ihtiyacımız vardır. Peygamberlerin en öndeki vasıfları istiğfardır. Dolayısıyla, ümmetlerine istiğfari miras olarak bırakmışlar. Bize de düşen istiğfar etmektir. Öncelik, Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, duanız olmasa davetimiz olmasa Rabbim size neden kıymet versin? Kıymetimizi, değerimizi duamızdan alıyormuşuz. Allah'ı davetten alıyormuşuz. Allah'ı nasıl davet ediyoruz? Beni mağfiret edince, mağfirete davet etmiş oluyoruz. Affet deyince, ya da şunu ikram et deyince, Rabbim bizi davet etmiş, dua etmiş ve davet etmiş oluyoruz. O Dea kelimesi, dua kelimesi ikisini birden kaptıyor çünkü. Onun için bir de Rabbimize dua ediyoruz ki, Rabbimiz bizi ciddiye alsın. Rabbimizin katında bir kıymetimiz, değerimiz olsun. Rabbimizin emrettiği gibi, sevdiği gibi davet edip dua edeceğiz ki, kulluk vazifemizi yerine getirmiş olalım. Resulullah Efendimiz buyuruyordu, aleyhissalatü vesselam, Dua, ibadetin özüdür, iyiliğidir, beynidir. Bütün ibadetler duadır. Dua, aynı zamanda niyettir. Niyet olmayan ibadet, ibadet olmaz. Onun için hep beraber istiğfar ediyoruz, tevbe ediyoruz, dua ediyoruz. Rabbimizi davet ediyoruz. Rabbimize mukabele ediyoruz. Onun vahjine mukabele ediyoruz. Arasıyla devam ediyorduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ve aleyhim ne ve elledi aynahu ayatina. Anlat dedi Allah resul Efendimize o kimsenin haberini anlat ki ona ayetlerimizi vermiştik. Allah ona nasıl ayetlerini vermişse bize de öyle ayetlerini vermiştir. Fensaleha minha. Ama o bu ayetlerden sıyrılıp çıktı. Ayetlerden yüz çevirdi. Ayetlerden evet, sıyrılıp çıktı. Ve etbe'ehu şeytan. Şeytana tabi oldu. Şeytanın peşine takıldı. Biri Allah'ın ayetlerinden çıkarsa, sıyrılırsa ona kanan tek bir şey vardır. Şeytana tabi olmak. Fekane minel gavim. Sonra haddini aşan azdınlardan oldu, buyurdu. Eğer biz de Allah'ın ayetlerinden sıyrılıp çıkmışsak, Allah'ın ayetlerine yüz çevirmişsek, ciddiye almamışsak, dinlememişsek, dinlemek için çaba gayret sarf etmemişsek, farkında olmadan şeytana tabi olmuşsak, şeytanın peşine düşüp haddimizi aşmışsak, azgınlık yapmışsak şeytanla beraber, Allah'ın ayetleri dışında bir hayatı yaşamış, o hayatı tavsiye etmişsek bundan dolayı Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyor. Ayet devam ediyor. "Ve لو شئنا lerfa'nahu biha." Eğer o dileseydi, biz de onu o ayetlerle yüceltirdik. Onu rafeder yüceltirdik. En yüksek makama ulaştırdık. Velakin <gülüyor> nehu ehlede ile erdi. Ama o arza toprağa saplandı. Arza saplandı. Dünyayı tercih etti. Dünya malını, dünya hayatını tercih etti. Ve tebe'e Heva O hevasına tabi oldu. Nefsinin arzısına, isteğine, hevasına tabi oldu. Nedir böyle yapanların durumu? Ve meseluhu kemeselin kelp. Onun misali tıpkı köpek gibidir. İntahmil aleyhi yelhesd. Ona bir şeyi, Allah'ın ayetlerini anlatsam, doğruya davet etsem, üstüne varsam, dilini çıkarıp solur. Ağzından salya akar, dilini çıkarıp solur. Ev teçhûkhu yelher. Onu bıraksan da o yine aynı haldedir, dilini çıkarıp solur, ağzından salya akar. Çünkü Allah'a kul olmayı becerememiş sağa sola saldırır, havlar. Köpek nasıl birine harlıyorsa, yanından geçene, o da öyledir. Neden? Çünkü o dünyayı tercih etmiş, nefsinin hevasına tabi olmuş, Allah kendisine ayetlerini verdiği halde ayetlerden yüz çevirmiş, ayetleri yok saymış. Evet. Allah ona, onlara, onlara, Böyle yapanlara köpek dedi. Kudüs köpek tabiri caizse. Ağzından salya akan köpek. Kim Allah katındaki yerini öğrenmek isterse yapması gereken şey nedir? Allah'ın ayetlerini okumakmış. Rabbini dinlemekmiş. Böyle olunca Allah ona insan muamelesi yapmaz. Ne muamelesi yapar? Allah köpek yine İnsan muamelesi yapar mı? Hazreti insan muamelesi yapar mı? Yapmaz. Nereden anlıyoruz? Yaşadığımız dünyadan. Görüyoruz. Halımız ortadadır. Müminler, Müslümanlar devlet kurma adına, memleketler işgal etme adına, hükümet kurma adına birbirine sadece havlıyor Dilini çıkarıp soruyor. Fırsat bulduğunda, imkan bulduğunda ısırıyor. Evet, kuduz köpek gibi. İnsan olmayı kaybetmiş. Rabbim beni bu dünyaya neye göndermiş deyip kendini hesaba çekmiyor. Allah asıl hayat, ahiret hayatıdır dedi. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsanız dedi. Biz ne yaptık? Dünyayı tercih ettik. Dünyadaki saltanatları tercih ettik. Dünyayı cennete çevirmeye çalışıyoruz. Ahiret nerede? Biri kardeşini öldürürse, haksız yere bir insanı öldürürse, kim haksız yere bir insanı öldürürse, bütün insanlığı öldürmüştür demedi mi Allah? Dedi, niye Rabbini dinlemiyorsun? Kim bir mümini kasıtlı olarak öldürürse, onun cezası ebedi cehennemdir. Allah ona lanet etmiş, ona gazap etmiştir demedi mi? Dedi. E ben Allah için yapıyorum. Allah sana öyle mi yap dedi. Senin ilahın kimdir? Hangi kitaptan okuyorsun onu? Evet, halımız ortada. Rabbimizin ayetlerinden sıyrılıp çıktığımız ikindir bu. Allah bizi aklını başına alan kullarından eylesin. Amin. Kendine gelen, Allah'ın vahyini dinleyen, ayetlerinden sıyrılmayan, kaçmayan, Allah'ın ayetlerinden yüz çevirmeyen kullarından eylesin. Allah'ın ayetlerine, ipine tüm sıkı sarılanlardan eylesin. Sümsıkı sarılıp Rabbine giden, Rabbinin rızasına giden yolda yürüyenlerden eylesin inşallah. Zalike meselül hıvmillezine bu bi ayatina işte ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali böyledir. فَخْسُسُ الْقَسَسْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Sen kısayı anlat, umulur ki tefekkür ederler. Umulur ki tefekkür edip Allah'ın ne istediğini, ne anlatmak istediğini anlarlar dedi Allah. Anladık yararlıyı. meselen kavmul lazine kezzabu bi ayatina o infusuhum kanu yazimu ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötüdür onlar kendi nefislerine kendilerine zulmetmektedirler men yahdi llahu fehuvel muhtedi allah kimi hidayete erdirirse kim allah'ın hidayetiyle hidayete ererse Allah'ın ile hidayete ererse, hidayeti bulan O'dur. Ve men yudlim, kim de Allah'ın ayetlerinde yüz çevirirse belalete düşmüştür, sapıtmıştır, yoldan çıkmıştır. Fe ulaike humul hasirun. İşte fıtrana uğrayanlar onlardır. İnsanların çoğu cehennemliktir. Allah onların çoğalmasına müsaade ediyor. Çünkü tercihi o yapmış. Var olma tercihini o yaptı. Beşer olma tercihini o yaptı. Yarışıp yarışı kazandığı öyle beşer oldu çünkü. Allah da onların çoğalmasına müsaade eder. Ama çoğu cehennemliktir. Hem insanlardan hem dinlerden çoğulluk cehennemin ehlidir. Lehum <gülüyor> kulubun La yefkhûne biha. Kafleri var, onunla anlamazlar. Velehum ayyunun la ybstirûne biha. Gözleri vardır, onunla görmezler. Hikmetle bakmazlar, doğruyu anlamazlar. Afaktaki, enfusteki Allah'ın ettiği ayetleri okumazlar. Velehum ezanun la yetsmeûne biha. Kulakları var, onunla işitmezler. Hakkı işitmezler. Allah'ın vahyini işitmezler. اُلَٰئِكَ <gülüyor> كَلْاَنْعَامُ İşte onlar hayvanlar gibidir. Belhum <gülüyor> اَبَلُّ Hatta hayvandan daha aşağıdırlar. اُلَٰئِكَ <gülüyor> هُمُ الْغَافِلُ İşte onlar, gafil olanlar Allah'ın ayetlerinden Allah'tan gafil olanlardır. Allah'tan yüz çevirip Allah yokmuş gibi yaşayanlardır. Kulillah esmaul husna biha. En güzel isimler Allah'a aittir. Bütün güzellikler Allah'ındır, Allah'a aittir. O güzel isimlerle Allah'a dua edin. Biz de Allah'ın el esmaul husnasıyla, güzel isimleriyle Allah'a dua ediyoruz yarabbim. Sen Rahman'sın yarabbim, sen Rahim'sin yarabbim. Bizi rahmetinin içine al ya Rabbi. Sen gıfursun ya Rabbi. Bizi maksiret et ya Rabbi. Maksiretinin içine al ya Rabbi. Sen tevvapsın ya Rabbi. Tevbe edenleri seversin ya Rabbi. Tevbemizi kabul et ya Rabbi. Sana döndük ya Rabbi. Sen kerimsin ya Rabbi. Sen ekremsin ya Rabbi. Bize ikram et ya Rabbi. Bizi Kerim kıl Ya Rabbi. İkram edenlerden eyle bizi Ya Rabbi. Güzel isimlerinin üzerimizde tecelli etmesi için bize yardım et Ya Rabbi. Güzel isimlerini bize ihsan et, ikram et Ya Rabbi. Sen ekremen ekremisin Ya Rabbi. وَذَرُوا الَّذ۪ينَ yulhidune fi اَسْمَائِهِ Allah'ın isimlerinde aşırı gidenleri bırakın. وَذَرُوا الَّذ۪ينَ Onları yaptıklarından dolayı cezalandıracağız. Allah'ın isimlerinde aşırı gidenleri bırakın demek. Ne demek? Zatına yakışmayan herhangi bir ismi, bir sıfatı Allah'a yakıştırmaktır. Allah kendini hangi isimle vasıflandırdıysa o isim onundur. Aynı zamanda eğer biri Allah'ın isimlerini bilmiyorsa, ona kendi kendine isimler yakıştırır. Onun için ne buyuruyordu? Subhanallahî amma yusruyku, Subhanallahî amma yusruyku, Allah onların vasıflandırmalarından münezzehtir, belidir. O Allah değildir. Allah kendini tanıtıyor. Allah onların şirk koşmalarından münezzehtir. O şirk, eğer bilmeden Rabbimizi ona yakışmayan bir isimle isimlendirip, vasıflandırıp, vasıflandırdıkça, bunun için af diliyor, maksaret diliyoruz. Amin. Ve mimmen خلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ sizden yarattığımız bir ümmet, bir cemaat, bir kavim vardır ki onlar hatta hidayet ederler ve bihi ya'dilun doğru yolu hak ile gösterirler, adaletle, dost doğru yolu gösterirler. yörüyeni de gösterir Allah'ın ayetleriyle. Vellezine kezebû bi ayâtinâ ayetlerimizi yalanlayan o kimseleri de benzerсеп bir cehennem la ya Onları bilmedikleri yerden yavaş yavaş tedrici olarak helake yaklaştıracağız. Onlara mühlet veririm ama bu mühletin sonunda onlara Azabım çok şiddetlidir. Onlar göklerin ve yerlerin mülkiyetinin Allah'a ait olduğunu görmediler mi? Bakmadılar mı? Bunu anlamadılar mı? Allah her neyi yaratmışsa bir hikmetle bakıp onun Allah'a ait olduğunu anlamadılar mı? Ecellerinin yaklaşmış olabileceğini anlayamadılar mı? artık bu sezden sonra onlar neye iman edecekler? Eğer şimdiye kadar Ecebimizin yaklaştığını anlamadıksa, indirdiğin vahye gerektiği gibi iman edemediysek, en güzel isimlerin sana ait olduğunu anlayamadıysa, bunun için Rabbimizden aff diliyor, mahsur diliyoruz. Allah bir kimseyi celalete bırakmışsa, onu hidayete erdirecek hiç kimse yoktur dedi. Ne demek bu? Eğer biri Allah'ın hidayetiyle hidayete ermemişse, o hidayete eremez. Hiç kimse onu hidayete erdiremez. Allah'ın ayetlerini vahyini kabul etmeyenleri, onları, o tuğyanları içinde bırak dedi. Bırak onlar, o daldıkları, o bataklıklarında bocalasırlar. O pisliği bir nefisten yaratan, sonra da gönlümüz tükünsün bulsun diye ondan eşini yaratandır. Gönlümüz tükünsün bulsun diye Allah bize eş vermiş ama şüküret yerine tam tersine birbirimize zahmet oluyor, azap oluyoruz. Belki ne istediğimizi bilmediğimizden dolayıdır. Eğer asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu anlamış olsaydı, eşimizin bizim için ahiret arkadaşı olduğunu anlasaydık, beraber ebedi hayatımızı kazanmak için birbirimize yardım eden iki arkadaş, iki dost, iki sevgili, iki sırdaş olduğunu anlasaydık. Allah yolunda, ahiret yolunda birbirimize yardımcı olup destek olsaydık, evet, gönlümüz birbirimizin yanında huzur bulur, diye, sukun bulurdu Ama derdimiz dünya olunca, niye şu yok, niye bu yok, niye bu eksik, niye şunu şöyle yaptın, niye böyle yapmadın, nerede kaldın, niye geç geldin? Deyip ne yapıyoruz? Sukun yerine tam tersine bir huzursuzluk. Bir kaos. Öyle ki birbirimizi görmeyelim diye çaba gayret sarf ediyoruz. Evlilik bu muydu? Allah gönlünün yanında sıkun bulsun, huzur bulsun diye helal kıldığı bir eşi ona sıkun, huzur değil, huzursuzluk oluyor. Eğer farkında olmadan birbirimizi Üzdüysek, kırdıysak, birbirimize huzursuzluk verdiysek, Rabbimizin muradı üzerimizde, ailemizde gerçekleşmediyse, Rabbimizin rızasını kazanamadıysak, bundan dolayı Rabbimizden af diliyor, mağsul et diliyoruz. Allah yuvamıza, evimize huzuri ihsan etsin inşallah, sükuni ihsan etsin inşallah. Evimiz Allah'ın evlerinden bir ev olsun. Sonra Allah ailedeki çocuğu anlatıyor. Ayetler bize söylüyor. Hikaye değil bunlar. Sonra o eşler, eğer bize bir çocuk verirsen, sana şükreden bir kul olacağız deyip dua ederler. Allah onlara bir çocuk verince onu Allah'a ortak koşmaya başlarlar. Allah onların ortak koşmasından münezzehtir dedi. E'ladır dedi. Nasıl ortak koşuyor? Onu Allah'tan daha çok seviyor. Onun hesabını yaparken Allah'ın hesabını yapamıyor. Yapmıyor. Ben çocuklarımın geleceğini düşünüyorum diyor. Allah hul vermiş, etmesi gerekiyor diyor. Allah'a bir hul olarak abd olarak yetiştirmesi gerekirken onun önüne dünyayı koyuyor. Böyle yapıyor. Kendi nefsini ortak koştu. Buna beraber onu ortak koştu. Sevgide onu ortak koşuyor. Buna beraber kendini onun Rabbiymiş gibi zannediyor. Bu ana için de, baba için de aynıydır. Onu Allah'a emanet edemiyor. Niye? İman etmemiş. Allah'a güvenmiyor da ondan. Rızı konusunda emanet edemiyor. Geleceği konusunda emanet edemiyor. Eğer Rabbimize karşı böyle bir tavrımız olduysa, onu çocuğumuzu Allah'ın önüne koyduysak, sevmemiz gerekenden daha fazla sevduysak, onun önüne ahireti değil de dünyayı koyduysak, onu Allah'a şirk koştuysak, onunla nefsimizi Allah'a şirk koştuysak, bunun için tevbe ediyor, istiğfar ediyor, Rabbimizden af ve mahfret diliyoruz. Bölelerini Allah buyurdu, onları hidayete davet etsen, hidayete tabi olmazlar. Onları davet etsen de birdir, etmesen de birdir. Ha davet etmişsin, ha etmemişsin. Onlar bildiklerini yapmaya devam ederler. Allah bizi böyle bir durumdan muhafaza eylesin. Allah. Allah bizi hatalısını, kusurunu, günahını, yanlışını anlayıp, tövbe edip istiğfar edenlerden eylesin. Allah. Ama Allah müminleri tarif ederken buyurur ki onlar inne veliyallah derler ki benim velim Allah'tır. Benim dostum Allah'tır. Ellezi nezelel kitab kitabı indiren odur. Bu kitabı bana indiren odur. Ve huve yetevelles salihin. O salihlerin velisidir. Nefsini ıslah edenlerin velisidir. Barıştakilerin nefsiyle Allah ile, Resulü ile, Allah'ın vahyi ile, kitabı ile barışık olanların velisidir. Eğer biri benim velim Allah'tır diyemiyorsa ona güvenmiyorsa, kendini Allah'a teslim edemiyorsa, Allah'ın ayetlerini yalanladığı içindir. Allah'ın kendisine kitabı indirdiğini kabullenemediği içindir. O kitabı ciddiye almadığı içindir. Mesela burada şimdi bir şey anlatmaya çalışıyorum. Allah'ın ayetlerini anlatmaya çalışıyorum. Veya başka bir şey anlatmaya çalışayım. Eğer burada herhangi bir kardeşimiz bizi dinlemezse ona kızar mıyım? Kesinlikle kızarım. Ne derim? Beni ciddiye almadı. Bu durumda konuşan Allah olunca konuşan alemlerin Rabbim Kuruna konuşunca, eğer kul dinlemezse, Allah gazap etmez mi? Kendi üzerimizden anlamamız gerekir. Allah bize öğretmediği bir şeyi, bizden anlamamızı beklemez. Kendi üzerimizden onu hemen anlar. Biz de şey ki, yok. Konuşmana gerek yok. Biz zaten biliyoruz. Nereden biliyoruz? O bize öğretmeden nereden bileceğiz? Nasıl anlayacağız? Onun için bu kitabı bize indiren Allah'a hamd olsun. Bunu bize hidayet kılan, nur kılan, şifa kılan Allah'a hamd olsun. Eğer seni şeytandan bir vesvese düşerse hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki Allah Semih ve Alim'dir. Her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Yani sen Allah'a sığındığında Allah bunu işitir ve Alim'dir. Bunu bilir. Hemen müdahale yapar. Bu herkes için geçerlidir. Şeytan bir konuda eğer bize gösterse verirse, bizi bir gösterseyle dürterse ne yapmamız gerekir? Hemen Allah'a sığınmamız lazım. Allah muhakkak ki o takva sahipleri, mütefiler kendilerinden, şeytandan, şeytan taifesinden bir vesvese dokunduğu zaman tezekkerü, hemen tezekkür ederler. Hemen düşünürler. Bu nereden geldi? fe izahum müfsürüm hemen basiretle bakarlar. Müfsirun. Hemen basiret olurlar. Yani her tarafı göz kesilir manasında. Müfsirun. Yani aklıyla düşünür, gözüyle bakar, gönlüyle bakar, ilmiyle bakar, hikmetle bakar. Her tarafı göz kesilir ve hemen onu anlar. Bununla beraber ne yapar? Hemen onun şeytandan olduğunu anlar. Hemen dur der. Takva sahibi veli demektir. Veli bile yanlış yapabilir. Bir anlık şeytanın herhangi bir vesvesesine kapılmış olabilir. Ama hemen onu anlar yalnız. Hemen anlar derken, yanlış yapmaz değil. Yanlış yapar, düşer. Düşünce anlar bunu. Hemen kalkar. Bazen düşmeden kalkar. Düşmeden farkına varır, bazen düşünce hemen anlar ve sakar. Onu sürdürmez. Onu devam ettirmez. Aynı şekilde evdeki sorunlar da böyledir. Bakarsın biri bir söylüyor, öteki iki söylüyor. Küçücük bir şeyi büyütürler, büyük sorun olur. Oysaki bir söylediği öteki cevap verince hemen ikisinin de anlaması gerekirdi ki, şeytan o da Mevcut ve bu sese vermeye başlamış. O sürdürmenin, şeytana uymanın ne alemi var? Hemen durdur oğlumla. Hemen evzü çek. Şeytan, huzursuzluk çıkarmak istiyor. Öyle ki onunla uğraşalım. Birbirimizle uğraşalım. Ebedi hayatı unutalım. Allah'ın hesabını yapmayalım. tuzağa düşelim. Kırıcı sözler söyleyelim. Hakaret edelim. Birbirimizden uzaklaşalım. O ne ister? Oran odur zaten. Şeytan kendi kardeşlerini o azgınlık noktasında destekler. Yani bir yanlış söylüyor. Şeytan onu desteklemeye başlar. Eğer o da peşinden giderse şeytanın kardeşi olur. Sonra sonra Yakalarını bırakmaz dedi. Tutar yakasından artık bırakmaz. Bir kere peşine takıldı ya, bir kere ona kardeş olmayı kabul etti ya, artık peşini bırakmaz. Oysa ki elini yakasına atar atmaz, ne demesi lazımdı? Düş yakamdat. Hemen eûz Besmele çekip Allah'a sormalıydı. Eğer diye kadar şeytan bize gösterse verince peşine takıldıysa farkında olmadan şeytana arkadaş, kardeş olup onun peşinden gittiysek, yakamızı şeytanın eline verip, o da bizi yerde süründürdüyse, sonra bizi pişman ettirdiyse, bunun için Rabbimizden af diliyor, mahfret diliyoruz, bir daha ona taviz vermeyeceğimize de söz veriyoruz. Allah bu ''Vahiy, hidayet, iman eden kavim için hidayet ve rahmettir.'' dedi. Kitab-ı Resulullah Efendimiz de yaptı. ''De ki ben Rabbimden bana olana tabi olurum. İman eden kavim için hidayet ve rahmettir. Rabbimizden gelen haktır.'' Eğer biri Rabbinden gelen vahyi kabul edemediyse, yüz çevirdiyse, yalanladıysa, inkar ettiyse, hem hidayetten hem rahmetten mahrum kalır. Ve iza <gülüyor> kuri el Qur'ânu feslemi ola, turhamun. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin, susun ve onu dinleyin. Hem dilinizi susun. Hem gönlünüz, nefsiniz susun ve onu dinleyin. Onu anlamaya çalışın. Eğer böyle yaparsanız, rahmetye ereceğinizi umabilirsiniz. O zaman rahmeti kazanırsınız. Allah'ın rahmetine layık olursunuz. Dinlemezseniz ne olur? Dinlemezseniz Allah'ın rahmetinden mahrum kalırsınız. Çünkü vahiy rahmettir. Eğer Allah'ın ayetleri okunurken nefsimizi susturamadıksa, gönlümüzü susturamadıksa, susamadıksa, bunun için rahmetten mahrum kaldıksa Rabbimizden af diliyor, mahsret diliyoruz. Bundan sonra Rabbimizin ayetleri okunduğunda, Kur'an okunduğunda susup dinleyeceğimize söz veriyoruz. Ya Vahşin rahmetiyle bize rahmet et ya Rabbi. Vahşi gönlümüze şifa et ya Rabbi. Yolumuzu gösteren hidayet yap ya Rabbi. Sonra Rabbini zikret dedi. Veşkür Rabbik. Veşkür Rabbike fi nefsike tederruan ve hife. İçinden yalvararak. vararak. Yalvara yalvara, yakara yakara. Rabbini zikret. Açıktan değil, cehri olan sözden daha yavaş. Yani Rabbinle baş başa. Sabahtan akşama Rabbinizi zikret, gafillerden olma. zikirsiz geçen her anımıza tevbe ediyor, istiğfar ediyoruz. Bütün gönlümüzde Rabbimize yalvararak, korkarak, haşyet duyarak sabah akşam, sabahtan akşama Rabbimizi sikredeceğimize, unutmayacağımıza söz veriyoruz. Gafillerden olmayacağımıza söz veriyoruz. Bizi gafillerden eyleme ya Rabbi. Bizi zikri daim eyle ya Rabbi daimi olarak seninle beraber olanlardan eyle. Huzurunda olduğunu unutmayanlardan eyle ya Rabbi. <Gülüyor> Muhakkak Rabbinin katında olanlar ona kulluk yapmaktan, ibadet yapmaktan, onu etmekten, onu tekbir etmekten, onu tesbih etmekten, ona secde etmekten büyüklenmezler, kibirlenmezler. Kim bunlar? Melekler. Başka? Rabbinin huzurunda olanlar. Rabbinle beraber olanlar. Gerisi, gerisi kibirlenmiştir. Tenezzül etmemiştir. Benim Allah'ı etmeye, tesbih etmeye, tekbir etmeye ihtiyacım yok demiştir. Kibirlenmiştir. Ama Allah ile beraber olanlar kibirlenmezler bizim kibirlenmiş olanlardan eyleme ya Rabbi. Kebir olan sensin ya Rabbi. Allah gaybın harimidir. Gaybi bilen bir tek Allah'tır. Bununla beraber Allah hiç kimseye gaybın ilmini açmaz. Ancak razı olduğu resulleri müstesna. Bunun sebebi de, bir de Allah onun önünden ve arkasından gözcüler gönderir. Beşeri olarak anlayalım diyedir bu. Vazifesini yapıp yapmadığını kontrol için, eksik yapılmasın diye. Allah'ın vahyini tebliğ ederken eksiksiz olsun diye. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim inne ke leminel murselin alastadatin mustaqim tenzilen azizir rahim yasin ey insan ey hazreti insan hikmet dolu kur'an'a yemin olsun ki hitap resulullah'a öyledir muhakkak ki sen Allah'ın gönderdiği Allah'ın resullerindensin ve sen silat-ı müstakil müzerresin. Bu kitap, aziz ve rahim olan Rabbinin indirdiği kitaptır. Hikmet dolu kitap. O zaman hikmet ehli olabilmek için Allah'ı dinlemiş olmamız gerekir. Allah ayet-i de buyuruyordu, Allah kime hikmeti vermişse, pek büyük bir hayır vermiştir. Hikmet, Allah'ın muradını anlamaktır. Bu hayatın ne olduğunu, bu hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini anlamaktır. Kulluğun ne olduğunu, nasıl kulluk yapmamız gerektiğini anlamaktır. Rabbimizi bilmektir, tanımaktır. Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Ebedi hayatımızı kazanmaktır. Hakla batırı, doğruyla yanlışı, İmanla küfrü, imanla nifakı birbirinden ayırt etmektir. Hikmet. Hikmet Allah ile bilmek, Allah ile anlamak demektir. Anlarsa önce neyi anlar? Resulullah Efendimiz'in Allah'ın rütulü olduğunu anlar. Sirat-ı üzere olduğunu anlar. Bu kitabın aziz ve rahim olan Allah tarafından indirildiğini anlar. Bütün İzzetin, şerefin Allah'a ait olduğunu, izzetini, şerefini Allah'tan alması gerektiğini anla. Allah Rahim'dir. Evet, Aziz-ül Rahim. Sen Allah ile şereflenmeye çalış, Allah şerefini sana verir. O Rahim'dir. Sana rahmetiyle muamele edecek çünkü. Eğer şimdiye kadar izzetimizi, şerefimizi Allah'ın vahdinde aramadırsa, Kira-ı Müstakim'de aramadıksa, Resulüne tabi olmakta aramadıksa, bunun için Rabbimizden af diliyor, mahfret diliyoruz. Sen gafursun ya Rabbi. Sen gafarsın ya Rabbi. Sen tevvapsın. Sen afursun ya Rabbi. Sen affetmeyi seversin ya Rabbi. Bizi affet ya Rabbi. Bizi mahfret et ya Rabbi. Likun zire qevmen ma un zire abauhum fehum o Babaları uyarılmamış bir kavim için, onları uyarman için bunu gönderdi. Onlar gafillerdendi. Babaları uyarılmış, kendileri uyarılmamış bir kavim için bunu gönderdik buyurdu. Onları da Resulü Efendimiz uyaracak. Babaları uyarılmış, uyarılmamış olur mu? Ol, olmaz. Babaları uyarılmış, kendileri uyarılmamış. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz de onları uyaracak. Neyle uyaracak? Allah'ın gazabıyla, azabıyla, küfürde olduklarını, nifakta olduklarını uyarıp, Allah'ı davet edecek. Ama bu uyarıyı eğer almazlarsa, Allah'ın vahyini kabul etmezlerse, bu durumda Onlara gazap, hak olur. Yani, kavim iman etmese bile Allah bunu bildiği halde onlara mutlaka bir Resul gönderir. Bir hidayetçi, bir imam gönderir. لَقَدْ حَقَّ kavlu عَلَىٰهِ اَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمُنُونَ Onlar iman etmezler. İman etmediklerinden dolayı onlara azap sözü hak oldu. Niye böyle oluyor? Çünkü onların boyunlarında halkalar var. Tasma var boyunlarında. Boyunlarında tasma var demek ne demek? O tasmalar çenelerine kadar dayanmıştır. Onların başları kalkık durumdadır. Kibirlidir. Kibirli. Başını kaldırıyor. Dikleşiyor. Allah'ın ayetlerine, resulüne karşı onu dinlemek yerine evet, kibirleniyor. Ben biliyorum diyor. Bu doğru değil diyor. Evet, azap onların üzerine hak olmuş dedi Allah. Onları bu şekilde kibirlenince biz de onların önüne bir set, arkalarına da bir set çekmişiz ki artık onlar görmezler, anlamazlar. Bu kibirlerinden dolayı. Fert olan şey nedir? Kibirleri. Kibri hem önüne geçiyor, hem arkasına geçiyor. Arkasına bakıp ibret almıyor. Önüne bakıp anlamaya çalışmıyor. Biz onları çevre kuşatmışız. Onları uyarsan da, uyarmasan da, birdir onlar için. Onlar iman etmezler. Neden? Çünkü... Allah'ın ayetlerine karşı kibirlenmişlerdir. Ciddiye almıyor onu. Kendi kendine hayal kuruyor, hayale kapılmış, kendi kendine bir ilah edirmiş, ona Allah diyor. Allah kendini tanıtıyor, Allah konuşuyor. Yok böyle değil. Hiç böyle birinden daha münafık, daha müşrik biri var mıdır? En çok kim bunu yapıyor? En çok bunu dervişler yapıyor. En çok bunu istatve, hakikatten mahrum, kendine şeyh diyenler yapıyor. En çok bunu onlar yapıyor. Biz diyor, hakikati uyulmuşuz. Allah'ın vahyi diyor, avamaz söylüyor sıradan insanlara söylüyor. Biz diyor, özel insanlardır. Velayetten kim bir nimet kazanırsa, en küçük bir nimeti bile Allah'ın vahyiyle kazanmıştır. Öteki sahtekar, öteki hilekar. Hem kendini kandırıyor, hem şeytanın vazifesini yapıp insanları kandırıyor. Senin Allah'ı dinlemene gerek yok diyor. Sen şunu şöyle yap, tamam diyor. Allah adına hüküm veriyor. Kur'an'dan mahrum veli. Olur mu böyle bir şey? Şeytan bile buna güler. Böyle bir numarayı yapmaz yani. Şeytan bile bu numarayı yapmaz. Allah'ı dinlemeyen veli, Allah'ın ayetlerini ciddiye almayan veli. Bakarsın, aşktan, muhabbetten, fenadan, bekadan dem vuruyor. kim? Aşk kim? Muhabbet kim? Fena nedir? Beka nedir? Sen ne anlatsın bundan? İki kitap okudun diye onu öyle mi zahmet Böyle bir şey olur mu? Allah'a gidebilmen için Allah'ın ipine sımsıkı sarılman gerekir. Hiçbir fırtınaya, hiçbir dalgaya taviz vermemen gerekir. Sadece elümle değil gönlünle, canınla tarzman gerekiyor. Seni parça parça etsever bile ondan ayrılmaman gerekiyor. Allah'ın ipinden ayrılmaman gerekiyor ki varabilesin. Eğer kendimize bu şekilde zulmetti isek Allah'tan başka kendimize ilahlar arayıp kendi kendimize ilahlar, putlar ürettiysek, hakikati bilmediğimiz, anlamadığımız halde kendimize sahte hakikatler üretip şeytanın peşine takıldıysak. Allah'ın vahyine gerek yok. Ayetleri anlamaya gerek yok. Allah'ın ayetlerine uymaya gerek yok. peygamberlere tabi olmaya gerek yok. Dediysek veya böyle düşündüysek bunun için Rabbimize sığınıyoruz. Af diliyor, mahfuret diliyoruz. Amin. Ürettiğimiz bütün ilahları, bütün putları kırıyoruz, yok sayıyoruz. Aleminin Rabbine iman ettik diyoruz. Amin. Resulullah'ın iman ettiği gibi iman ettik diyoruz. Vahiy ona yol, sirat-ı müstakim olduğu gibi bizim de sirat-ı müstakimimiz Kur'an'dır diyoruz. Evet, ayet devam ediyor. Sen onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için bir dil iman etmezler. Onlar kendi putlarına, ürettiği putlarına tapmaya devam ederler. Sen ancak Kur'an'a tabi olan kimseyi uyarabilirsin. Allah'ın vahyini kabul edenleri uyarabilirsin. O kimseler ki gaybde, gaybi olarak Rahman'dan hasret duyarlar. İşte onları bir mahfuret bir ecil ile müjdele. Bütün göndermiş olduğun nebilerin, rütüllerin tövbesiyle tövbe ediyor, istiğfar ediyoruz Ya Rabbi. Hazreti Adem'in, biz nefsimize zulmettik dediği gibi, biz de onun söylediğini söylüyor, biz nefsimize zulmettik Ya Rabbi. Amin. <gülüyor> Hangi isminle, hangi isminin hürmetine onun tövbesini kabul ettiysen, bizim de tövbemizi o ismin hürmetine kabul et ya Rabbi. Amin. Hangi isminin hürmetine Nuh aleyhisselam'ı tufandan kurtardıysan, bizi de içinde bulunduğumuz tufandan kurtar ya Rabbi. Amin. Küfür tufanından, nifak tufanından, günah tufanından bizi kurtar ya Rabbi. Amin. Nuh Aleyhisselam'ı kurtardığın gibi, onu hangi isminle kurtardınsa, o isimle bizi kurtar ya Rabbi. Amin. Hz. İbrahim'i, Nemrud'un ateşinden kurtardığın gibi, bizi de ateşlerden kurtar ya Rabbi. Amin. Nefsimizin ateşinden kurtar ya Rabbi. Amin. Dışarıdaki, günah ateşinden, şirk ateşinden, küfür ateşinden, kurtar ya Rabbi. Amin. Yürüt Aleyhisselam'ı balığın karnından o karanlıktan kurtardığın gibi bizi de nefsimizin karanlığından kurtar ya Rabbi. İçinde bulunduğumuz cehalet karanlığından kurtar ya Onu hangi isminde kurtardınsa o isminde bizi de kurtar ya Rabbi. Musa'yı kavmiyle denizden geçirirken Hangi isminde denizi yarıp onifir avının zulmünden kurtardınsa bizi de nefsimizin zulmünden müşriklerin zulmünden kafirlerin zulmünden münafıkların zulmünden kurtar yarabbim. Amin. Eyüp aleyhisselama hangi isimle şifa verdiysen bizim de yaralarımıza hastalıklarımıza manevi hastalıklarımıza, zahiri hastalıklarımıza şifa ver ya Amin. Hangi isminle ona tecelli edip, duasını kabul edip, onu hastalıklardan kurtardıysan o isminle de bize tecelli edip, bizi hastalıklardan kurtar ya Amin. İsa Aleyhisselam'ın ölüleri dirilttiği gibi Kur'an'ı da bizim için İsa ile ya Amin. Bizi onunla dirilt ya Rabbi. Amin. Bizi vahyinle dirilt ya Rabbi. Amin. Alemlere rahmet olan Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam o nasıl alemlere rahmet olduysa Rahman ve Rahim isiminde nasıl onda tecelli ettiysen bize de Rahman ve Rahim ismiyle tecelli edip bizi Rahmet kıl Ya Rabbi. Amin. İnsanlığa rahmet kıl Ya Rabbi. Amin. Bizi kendisine rahmet edenlerden, merhamet edenlerden eyle. Amin. Çevresine, etrafına, alemlere rahmet olanlardan eyle Ya Rabbi. Amin. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ı nasıl azim bir ahlak üzere kıldıysan, hangi isimleriyle tecelli edip onu azim bir ahlak üzere kıldıysan bizi de Azim bir ahlak üzere eyle ya Amin. O isimlerinde bize tecelli edip, bizi de azim bir ahlak üzere eyle ya Rabbi. Amin. ra'uf ve rahim dedin ya Rabbi. Amin. Ra'uf ve rahim isminde bize tecelli edip, bizi ra'uf ve Rahime eyle ya Rabbi. Amin. Birbirimize karşı hilm sahibi. Ra'uf ve rahim eyle ya Rabbi. Amin. Nasıl ki Resulullah Efendimiz'e sen sirat-i üzeresin, dost doğru yol üzeresin buyurdun, bizi de sirat-i müstakhim de eyle ya Rabbi. Sirat-i daim eyle ya Rabbi. Ay. Hadi olan sensin ya Rabbi. Ay. Rahman olan sensin ya Rabbi. Ay. Rahim olan sensin ya Rabbi. Ay. Hayy ve kayyum olan sensin ya Rabbi. Zülcelali ve l-ikram olan sensin ya Rabbi. sahibi sensin ya Rabbi. Ay. Bizim sahibimiz sensin ya Rabbi. <Gülüyor> nefsimizden nefsimizin azıları isteklerinden, dünyadan, varlıktan, her şeyden, yarattığın her şeyden sana sığınıyoruz ya Rabbi. Amin. Bizi hifzü mahfuz eyle ya Rabbi. Amin. Bizi dünyadan mahcup eyleme ya Rabbi. Amin. Ahirette mahcup eyleme ya. Bizi huzurunda mahcup eyleme ya Rabbi. Eyleme ya Rabbi. Sen Hafizsin ya Rabbi. Amin. Velilerine, sevdiklerine nasıl muamelede bulunduysan bize de Öyle muameleyle eyle Resulüne nasıl aşkı muhabbeti verdiyse, aşk makamına çıkardıysan, bize de aşktan kanat ver ya Amin. Sana gelmek için, Amin. aşk makamına gelebilmek için, Amin. o kanatlarla uçabilmek için, Amin. bize aşk ver ya Rabbi, Amin. muhabbet ver ya sen Erhamen Ar Rahimi'sin. Amin. Sen Vedu'sun. Sen bizim ilahımızsın Amin. Sen bizim Rabbimizsin. Amin. Sen bizim Allahımızsın. Amin. Salatallahü razı.